radyo tiyatrosu. Hile ve Sevgi Kazan Şiller Türkçesi Zahide Özveren Lütfi Ay Radyofonik montaj Fatma Özcan Mikrofona koyan Zihnik Üçümen Şehir tiyatrosu sanatçılara oynuyor Miller İbrahim Deniz, Miller'in karısı Saime Arcuman Katif Borum Kemal Bekir Louisa Nedret Güvenç Ferdinand Fuat İşan, Nazır von Walter, Sami Ayanoğlu, von Kalp Necdet Mahvi Ayral, Lady Milford Perihan Tedu. Teknik Prodüksiyon Erkon Akura. İyileşiyor. Kızımın genç baronla adı çıkıyor. Ailemize söz gelecek. Nazır bunu haber alacak. Sözel kısası on artık bu evi sokmayacak. Onu evine sen davet etmedin, kızını da peşinden sen koşturmadın ki. Nazır babası işitirse genç baron hafif bir azarla bu işten sıyrılır Sana bütün kıyamet benim gibi zavallının başına kopar. Bunu bilmiyor muyum? Saçma, manasız. Senin başına ne gelebilir? Kimsenin seni haklı bulabilir. Genç baronun kızına gönderdiği o güzel mektupları bir kerecik olsun okumalıydım. Delikanlının temiz niyetler yüktüğü gün gibi aşıklar. İşte fenası da bu ya. Hayır hayır Allah beni kahretsin ki bu iş olmayacak. İşi sıcağı sıcağına halletmeli. Genç baron Ferdinand'la evet gidip onunla açıkça konuşmalıyım. Ne de çabuk öfkeleniyorsun. Ferdinand'a haşin davranmamalı diye böyle söylüyorum. Ne de olsa ne oldu Asıl bunun için bu iş halledilmeli ya. Eğer nazırtan manasıyla görüş bir babaysa bana teşekkür et beni. Çabuk kırmızı kalife ceketimi fırçala. Nazır hazretlerine gideceğim. Ona diyeceğim ki... ...oğlunuzun kızımda gözü var. Kızım oğlunuza eş olmaya layık değil... ...ama onun kapatması olacak kadar da değersiz değil. İşte bu kadar. Bana miller deniyor. <gülüyor> Buyurun. Ooo günaydın Tekrar Gelin görmek yine. bizim için ne şeref? Bu şeref bana ait efendim. Bir asıl zadenin girip çıktığı bu yere... ...benim gibi kendi halinde adamların getireceği şeref ağza alınır? Neler söylüyorsunuz Bay Kertip? Sayın Ferdinand arasına ziyaretleriyle bizi sevindiriyor diye... ...hiç kimseyi hor görmüyoruz. Matmazel Louise nerede? Yazık ki kızım zaten görmek şerefine eremeyecek. Biraz belki kiliseye gitti. <gülüyor> Çok memnun oldum. Desenize bir gün onu yanımda dindar bir kadın olarak göreceğim. Evet. Fakat ne sizin de fark etmiş olacağınız gibi Yani demek istiyorum ki iyi iyidir Fakat daha iyi kim istemez Biricik evladının saadetine kim engel olmak ister Anlatabiliyorum değil mi efendim Allah kızımı mutlaka bir barones yapmak istedim Ne göre. Ne dediniz ne Ben bu çeşit muameleye layık değilim efendim Ben sizi her zaman sözünleri bir insan olarak gördüm Kızınız hakkındaki düşüncelerim de söz kesilmiş gibi katliydi İdaremi bildikten sonra evimde sıkıntısız geçindirecek bir mesleğim var Nazır beni korur Yükselmek istersem elimden tutacaklar da bulunur <gülüyor> Dostum Evvelce konuştuğumuz gibi Geçen sonbaharda söylediklerimi bugün yine tekrarlıyorum Kızımı zorlayamam Senden hoşlanıyorsa ne ala Senden mesut olmaya baksın İstemiyor mu o da ala Sözün kısası ben bu işe kat razı değilim hmm. Kızım yükseklere layıktır Kocam aldanıp razı olsa bile ben razı olma ha, Baba nasihati kıza iyi tesir eder Umarım ki beni iyi tanırsınız Bay Miller Bak dostum söyleyeyim de kurtulayım ben dost doğru bir adamım Kızıma vereceğim evitler seni pek memnun etmez Evlenmek için ona kimseyi tavsiye etmem Hele seni hiç Ha doğru da çocuğum bitmedi Kızın babasından yardım bekleyen bir talibe Müsaadenle ben çürük bir fındığı bile layık görmedim Ya ee, Peki Peki peki Teşekkür ederim Bay Miller ha. Ha, Ne diye teşekkür ediyorum Oh Gitti ...bu çanak yalayıcı herif karşıma çıktıkça çiyan görmüş gibi oluyorum. Sanki bir kaçakçı bu aşağılık. Hey, küçük küçük yalancı fare gözü gibi gözler. Öne doğru çıkıp bir çene. Aman. Hayır hayır, kızımı böyle bir serseriye dünyada vermem. Hı, avucunu yalasın. Sen Allah rızası için akıllı olman gereken yerde bir bütün aptallaşman. Demin neydi o yok baron Nes yok kızım diye ne de saçmalayıp duruyordun öyle. Eğer gir dedikodunun ertesi günü bütün şehirde yayılmasını istersen bu herifin kulağına fısıldar. Bu musibete düşünmeden bir söz sarf ettin mi? Ağzından bir şey kaçırdın mı tamam. Dedikodu bir anda ortalığı sarar. Nazır da her şeyi öğrenir. Sen de başını belaya sokmuş olursun. Günaydın sevgili babacığım. Günaydın kızım. Günaydın günaydın. Hoş geldin. Hoş geldin. E, Ferdinand burada değil miydi? E, artık bunu unuttuğunu sanıyordum. Ben affet babacığım İstediğim sadece küçük bir şey onu düşünmek Beni dinle Louisa Keşke Ferdinand'ı hiç görmemiş olsaydın Ferdinand'ın ne kadar benim olduğunu Sevgi tanrısının onu bana bir sevinç kaynağı olarak yarattığını herhalde bilmiyorsun Onu ilk gördüğüm anda yüzüm kıpkırmızı olmuştu Nabızlarım daha canlı atıyordu Kalbimin her vuruşu her nefesim işte o sevgilin diye fısıldıyordu Artık dünyayı görmüyordum Fakat dünyanın hiçbir zaman bu kadar güzel olduğunu da hatırlamıyorum Louisa Sevgili yavrum Benim ihtiyar bitkin ruhumu al Her şeyimi al her şeyimi. <gülüyor> Ama Ferdinand'ı Allah biliyor ya Onu sana vermek elimde değil Anneciğim Babam halime acıyor ama Ben onu şimdi hemen istemiyorum ki Ferdinand'ı düşünmek bile ona sahipmişim gibi... ...beni mesut ediyor. Louisa! Ferdinand geliyor. Ah, oh, nerelere saklansa. Pencereden mi gördün? Anneciğim <gülüyor> ne olur gitme. Allah korusun şu halime baksana. Ayıp. Baron hazretlerine bu kılıkta görmemem. Günaydın. Ne var Louisa? Solgunsun. Bir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Sen buradasın ya. Geçti. Louisa'nın beni hala seviyor mu? Benim kalbim dünkü gibi Seninki öyle değil mi yoksa Ben buraya sadece bir göz atıp mesut olduğunu görmek sonra Kendim de mesut olarak dönmek için koşmuştum Ama hiç öyle görünmüyorsun Ferdinand Bilsen söylediğin sözler bu halk kızına ne kadar güzel geliyor O da ne demek Bunu nasıl söylersin Bana bak yavrum sen benim Ruizamsın Senden başka şey isteyen kim hmm, ya. Sadece aşkımı düşünseydin böyle şeyleri aklından geçirmezdin Ferdinand Gözlerimi da cim uçurumdan çevirmek istiyorsun ...ama ben ileriyi görüyorum... ...seni bekleyen şam ve şöhreti... ...senin o parlak düşüncelerini... ...babanı... ...sonra da benim hiçliğimi düşünüyorum... ...Ferdinand... Hı. ...başımızın üzerinde keskin bir kılıç sallanıyor... Hı? ...bizi ayırıyorlar... ...bizi ayırıyorlar mı? Bu düşünceler nereden geliyor sana Louisa? Bizi ayırıyorlar ha... ...iki kalbi birleştiren bağı kim çözebilir... ...ben bir asıl asılzadeyim doğru... ...ama sorarım sana asaletim kainatın kuruluşundan daha mı eski... Evet ben bir nazır oğluyum... ...onun içinde müstevit babamın miras bırakacağı lanetlerin tesellisini... ...aşkından başka nerede bulabilirim? Ah ondan babandan ne kadar çok korkuyorum. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Senin sevginin azalmasından başka hiçbir şeyden. Bırak engeller dağlar gibi aramıza girsin. Ben onları Ruizam'ın kolları arasına yükselmek için merdiven diye kullanırım. Üzülme senin hesabına her acıyı karşılarım. Yeter yalvarırım sus. Bilsen ümitlerin kalbimi nasıl parçalıyor? Ruizam bu ne demek... Ne oldu sana böyle? Ben bu güzel hülyaları unutmuştum. Mesuttum ama şimdi... ...şimdi artık içimde rahat huzur kalmadı. Bir aşk ha? Oğlum Ferdinand aşık olsun. Hayır Katip efendi buna inanmam. Ekselans emrederlerse... ...delilleriyle ispat edebilirim. Oğlumun takımından bir kıza kur yapması, yal taklanması, hatta duymadığı duyguları göstermesi, bunlar elden geldiği kadar hoş gelebileceğim şeyler. Fakat üstelik bir çalgıcı kızı diyorsun. Hı hı, musiki muallimi Millerin kızı. Güzel mi? Diyebilirim ki sarayın en başta gelen güzelleriyle boy ölçüşebilecek bir kız. Vorn, bana bu kızda gözüm var gibi geliyor ha? Ne dersin? Fakat biliyor musun Vorn? Oğlumun bu kızcağıza böyle bir zaaf duyması Bende kadınların ondan kaçamayacakları düşüncesini uyandırıyor, ümitleniyorum Sarayda bazı muvaffakiyetler elde edebilir Eğer kıza ciddi bir niyeti varmış gibi görünüp Onu bir takım yalanlarla aldatıyorsa bu da hala Şunu da iyi bil ki ben bir şeye inandığım zaman kuvvetle inanırım Hiddetlendiğim zaman da adeta kudurunum Rakibini başından atmak için elinden geleni yaptığına hiç şüphem yok ...kızın yanında oğluma üstün gelmekte güçlük çekiyorsun... ...onun için bu işte babasının yardım edebileceğini düşündün öyle değil mi? Ekselans beni aff buyursunlar inanmayacaksınız ama... ...bu işte kıskançlık bir rol oynuyorsa emin olun sözle değil... ...sadece gözle. <gülüyor> bu kıskançlığı kökünden kaldırmanı tercih ederim. Zaten yakında rakibinden güzel bir intikam almanın tadını da tadabileceksin. Yeni düşes gelince Lady Milford'un... Yalancıktan saraydan uzaklaştırılmış gibi davranması Hı -hı. Bu yalanı tamamlamak için de birisiyle evlenmesi Hı -hı. biraz evvel kabinede kararlaştırıldı Hı -hı. İtibarımın Lady Milford'un nüfuzuna bağlı olduğunu biliyorsun bu Türk Milford düşün, iyi bir koca arıyor Bir başkası çıkabilir Alışverişi yapar Madamla birlikte prensin itibadını da kazanır Onun kolu kanadı olur ...Ensin ailemin çemberi içinde kalması için... ...Ferdinandım'ın Milford'u alması lazım. Meseleyi iyice kavruyor musun Worm? Ya Kulaklarıma inanamıyorum. Ama galiba Nazır Hazretleri oğullarının yanında... ...biraz acemi kalıyorlar. Korkarım ki oğlunuz bu teklifi reddeder. Şimdiye kadar bu böyle olacaktır diye başladığım... ...herhangi bir planımı gerçekleştirmekte güçlük çekmedim. Fakat görüyor musun Vorm? Gene demin konuştuğumuz söze geldik. Ben oğluma hemen bugün... Öğleden evvel bu evlenme emrini vereceğim Yüzünden iyi kötü bütün niyetlere anlaşılacaktır Efendimiz tekrar tekrar affınızı dilerim Oğlunuzun size karşı kederli bir tavır takınacağını umarım Bu da vereceğiniz nişanlı için olduğu kadar aldığınız nişanlı için de olabilir Gelin daha güç bir denemeye girişin Ona memleketin en yüksek en güzel kızını seçin Peki derse 3 <gülüyor> sene kalabentliğe razıyım Şeytan <gülüyor> Bakın işler ne gelmiş Kızına nasıl şaşkınlıkla ağzından çok şey kaçırdı Pekala Bu sabahtan tezi yok dediğini yapacağım Yalnız excelans unutmamalıdırlar Ferdinand efendimin oğullarıdır Merak etme bu Hem hoşlanmadığınız bir gelini uzaklaştırmak için göstereceğim gayret Mükafat olarak sana bir eş bulmaya yardım etmeme <gülüyor> değer öyle mi? Ona da peki Sadık kölenizim efendimiz Korn Demin sana söylediklerimi eğer gevezelik eder de... O zaman Ekselans benim sahtekarlığıma ilan ederler. Hah. İşte mabeyin cifon kalp. Bakın işler yolunda gidiyor. Ben çıkıyorum. Ah, ah, günaydın dostum. <gülüyor> Rahat uyudunuz, iyice istirahat buyurdunuz mu? <gülüyor> Şeref yap olmakta geciktiğim için beni affedin. Mühim işler çıktı da, yemek listesinin hazırlanması, davetiyeler, bugünkü kızak gezintisinin hazırlıkları. Aaa e, bakın sahi az kalsın unutuyordum. Üstelik bu sabahki kabul resminde hazır bulunmam ve dük canaplarına hava durumunu bildirmem lazım geldi. <gülüyor> Demek Dükçenaplarıyla konuştunuz Tam yirmi buçuk dakika Aziz Öyleyse şüphesiz bana anlatacak Yeni havadisleriniz vardır Dükçenapları Sarı renkte Yünlü kumaştan bir ceket giymişlerdi Yok canım <gülüyor> O halde benim size verecek Daha mühim bir havadisim var <gülüyor> Lady Milford Oğlum Ferdinand'la evlenecek Haberiniz yok mu? Ya Sahiden karar verildi mi? İmzalandı bile Vakit kaybetmeden gidip Lady Milford'u oğlumun ziyaretini hazırlar Ve bütün şehirde Oğlum Ferdinand'ın evlenme haberini yayarsanız Beni minnettar etmiş olur hey, Memnuniyetle aziz dostum Benim için bundan daha zevkli ne olabilir? Hemen koşuyorum <gülüyor> Hoşçakalın Üç çeyrek saat içinde bütün şehir bu haberi duyacaktır Şimdi Ferdinand'ımın bunu kabul etmesi lazım Yoksa bütün şehre yalancı çıkarız Emredin ekselans Oğlum gelsin Dışarıda bekliyordu zaten ekselans Muhterem babacığım beni emretmişsiniz Oğlum bizi yalnız bırak Ferdinand Epey zamandır seni tetkik ediyorum Vaktiyle hayran olduğum o apaçık O canlı gençliği artık sende göremez oldum Yüzünde anlaşılmaz bir kederin izleri var Sen dertlerini bana bırak sevgili oğlum Bırak saadetin için ben çalışayım Sen benim planlarımı tatbik etmekten başka bir şey düşünme Bugün çok lütufkarsınız babacığım Ferdinand Ben ...kimin hatırı için prensin gönlünü kazanayım diye... ...bu tehlikeli yola atıldım. Dinde Ferdinand. Bunları oğluma söylüyorum. Benden evvelki nazırı ortadan kaldırmakla... ...kime yer hazırlamış oldum? Dinde de cevap ver bana Ferdinand. Bütün bunları kimin için yaptım? Herhalde benim için değil baba. O cinayetin kanlı gölgesi herhalde benim üzerime düşmemeli. Böyle bir alçaklığa sebep olmaktansa dünyaya gelmemek daha iyi. Ne dedin ne dedin? Ferrant, hiddete kapılmak istemiyorum Bana sadece iğrenç bir babayı hatırlatan mirası istemem ben Dinle delikanlı, beni çileden çıkarma Eğer kendi kafana gitseydin ömrünün sonuna kadar sokaklarda sürünürdün Öyle olması tahtın ayakları dibinde sürünmekten çok daha iyidir ya, Demek saadetini sana zorla kabul ettirmek icap edecek On kişinin bin bir zahmetle kazanamadığı rütbeye sen Oyun oynarken, hatta uyurken nail oldun Parlak bir istikbal önünde uzanıyor. Hoşuna gitmiyor, gitmiyor. Benim büyüklük, saadet hakkındaki düşüncelerim sizinkilere pek uymuyor da ondan herhalde. Sizin saadetinizin başkaları için felaket olmaması nadirdir. Benim saadet idealimse daha mütevazı. Yalnız bana ait bütün isteklerim de kalbime gömülü. Sen adam olmaz. Karar vereceksin. Ama... de bugünden tezi yok. Evlenmeye karar vereceksin. Ama baba, bırak şimdi bu lafları. Leydi Demir Porta senin adına bir kart gönderdim. ...şimdi vakit kaybetmeden oraya kadar zahmet edecek... ...kendisine nişanlısı olduğunu bildireceksin. Lady Milford'a mı? Milady, dük cenapları arzu hürmet ettiler ve size düğün hediyesi olarak şu pırlantaları gönderdiler. Bunlar doğrudan Doğriye Benedikt'ten geliyormuş. Onu hemen maliye hazinesine götürsünler. Derhal paraya çevrilmesini, bu paranın da yangından zarar gören 400 ayrıya dağıtılmasını emrediyorum. Milady, iyi işittim mi acaba? Evet, iyi işittim. Baş üstüne Milady. Gidebilirsin. Baron Ferdinand kabulünü bekliyorlar. Buyursun. Sizi rahatsız ediyorum madame Sakın bir işinizden koymuş olmayayım Benim için sizinle görüşmekten daha mühim bir iş yoktur baron Babamın emriyle geliyorum Kendisine minnettarım Size evleneceğimizi bildirmeye memurum Babamın arzusu budur Gönlünüzün arzusu da bu değil mi? Gönlümüzün arzuları nazırların, aracıların umurlarında bile değil Sizin buna ilave edecek hiçbir sözünüz yok mu? Pek çok var mileydi Şu kanepeye buyurmaz mısınız? Kısa keseceğim mileydi Nedir söyleyin Ben şerefli bir adamım <gülüyor> Bunu takdir etmekten aciz değilim Bir asılzadeyim Hep başkalarında da bulunan vasıplara temas ediyorsunuz Niçin yalnız sizde bulunan daha büyük meziyetlerinizi söylemiyorsunuz? Burada onlara lüzum görmüyorum Peki ama bu başlangıca ne mana vermeliyim? Beni sizinle evlenmeye zorlarsanız şerefimin bu işe razı olmayacağım manasını. Bu ne demek? Bu mu? Bu benim kalbimin, asaletimin, kılıcımın sesidir. O kılıcı size prens verdi. Prensin eliyle devlet verdi derseniz daha doğru olur. Kalbimi Allah'a, asaletimi de beş asırlık tarihe borçluyum. Milady, <Gülüyor> siz çok güzel, çok zeki bir kadınsınız. Bunlar bir erkeğin takdir edeceği vasıflardır. Öyleyken nasıl oluyor da sizin gibi bir kadın Kendisinde cinsiyetinden başka bir şey görmeyen bir prense vücudunu satabiliyor Aynı zamanda da yüzü kızarmadan kalbini başka bir erkeğe veriyor Doğrusu buna akıl erdiremiyorum Ne söyleyeceğinizi de merakla bekliyorum Öyleyse dinleyin beni Bunları şimdiye kadar sizden başka kimseye anlatmadım Bundan sonra da hiç kimseye anlatacak değilim Ferdinand Ben zannettiğiniz gibi macera peşinde koşan bir kadın değilim ben de size bir prens kızı olduğumu İskoçya kraliçesi Maria uğruna kendini feda eden Talihsiz Thomas Norfolk'un soyundan geldiğimi hatırlatarak övünebilirim Babam kralın mabeyincisiydi Fransa kralı hesabına vatana ihanet suçu ile itham edildi Bütün mallarımıza krallık el koydu biz de memleket dışına sürüldük Babamın başı uçurulduğu gün annem öldü Ben 14 yaşında bir genç kız Yanımda dadım bir kutu mücevher Annemin son nefesinde hayır dua ederek boynuma taktığı şu aile nişanı olduğu hadi Almanya'ya kaçtım. Aradan ıstırap dolu altı yıl geçti. Son elmas yine de satıldı. Dadım öldü. Tam o sırada bahtım prensi Hamburg'a getirdi. Ben o zamanlar elbette sahillerinde dolaşıyor... ...suya dalarak acaba önümde akan bu nehir mi yoksa benim acılarım mı daha derindir diye düşünüyordum. Prens beni gördü peşimi bırakmadı mi öğrendi Ayaklarıma kapanıp beni sevdiğine yemin etti Yeter Meleğit yeter Daha fazla anlatmayın Anlatıç Kollarımda zevkle kendinden geçen zalim prensin elinden devletin dizginlerini aldım Vatanınız ilk defa olarak üzerinde insani bir elim varlığını duydu Bana inanıp bağrıma yaslandı Şimdi de asıl beni takdir etmesini istediğim tek adam beni övünmek Gizli faziletlerime hayranlık duygusunun çiğ ışığı altında birer birer ortaya serip lekelemek zorunda bırakıyor ...ben hapishanelerin kapılarını açtım... ...ölüm kararlarını yırttım... ...müebbet kürek cezalarını çok defa kale indirdim... ...şifa bulmaz yaralara hiç değilse uyuşturucu bir merhem sürdüm... ...müthiş kudretli zalimleri yok ettim... ...masumların kaybolan haklarını çok defa şuh bir gözyaşıyla kurtardım... ...şimdi bana bütün bunlara mükafatını verebilecek yani erkek geliyor... Bahtımın belki de çektiğim bütün ıstırapları gidermek için bana nasip ettiği erkek Ama ben bir başkasını seviyorum Bileydi oh. Halk tabakasından basit bir kızı seviyorum Luisa Fakir bir çalgıcı kızı Ferdinand von Walter Kendinizi de beni de bir üçüncü insanı da mahvediyorsunuz Bir üçüncü insanı mı? Biz birbirimizi mesut edemeyiz Ama gene de mesut olacağız Olmamız lazım Babanızın acele verilmiş bir kararına kurbanız ...fakat bana zorla elini uzatan bir adamın kalbini asla elde edemeyeceğim. Zorlama? Elini zorla uzatan mı dediniz? Kalpsiz bir eli zorlayabilir misiniz? Bir kızın bütün kainatı olan bir adamı elinden alabilir misiniz? Evet, çünkü mecburum. Size o kadar acıyorum ki aşkım bu acının yanında siliniyor. Fakat şeref ve haysiyetim buna daha fazla tahammül edemez. Evlenmemiz bütün memleketin ağzında... ...bütün gözler bana çevrilmiş, herkes benimle alay etmeye can atıyor... Trensin bir tebaası beni reddederse Bu hakaret giderilemez Kozunuzu babanızla paylaşın Kendinizi müdafaa edebildiğiniz kadar edin Bana gelince ben kararımdan vazgeçmeyeceğim Ben bunun böyle olacağını söylemiştim Neyim babacım? Ben bunun böyle olacağını zaten biliyordum. Söylesene neyi biliyordun ama? Ne var ne oluyor Ne olacak felaket geliyor Kıyamet senin başında kopacak Şuna da bak Kıyamet benim başında kopacak Elbette senin başında kopacak şom sana söylemedim mi Tatip burun boş mağazlık etmiş Ne münasebet bunu Hı. da nereden çıkardın Nereden mi çıkardım İşte sokak kapısının önünde nazırın bir adamı dikilmiş beni soruyor <gülüyor> <gülüyor> Bu Çanakyalıcı herif elime bir geçse Ah bir elime geçse Evet bağır çağır küfret Başımızdaki belayı sanki bunlar alır Nasıl bir çare bulsak Hadi bakalım inler söylesene hmm, Vakit geçirmeden nazına gitmeliyim Olanı biteni ben kendim atacağım Babam buraya geldi mi Nazlı mı mahvolduk ee, İşte şimdi işimiz tamam Luisa <gülüyor> <gülüyor> Ne pahasına olursa olsun sen gene benimsin Korkuyorum Dudakların titriyor Gözlerin yerinden öryacakmış gibi Hayır Luisa korkma bu söylediklerim deli sözlere değil ya. Tam zamanında verilmiş bir kararla Bunalan ruhum biraz nefes alıyor Louisa seni seviyorum Sen benimsin benim kalacaksın ha, İşte işte Saf masum insanların evinde Oğlum babaya itaati öğrendiği yerde öyle mi? Bunu bırakın şimdi Kızın babası sen misin? Ee, şehir bandosundan miller Sen de annesi öyle mi? Evet Kızınızı dışarı çıkarın fenalık geçirin Kızım yok ben onu şimdi ayırtırım Nazır'ın oğlunu ne zamandan beri tanıyorsun? Ee, Nazır'ın oğlunu hiç düşünmedim Ama Ferdinand von Walter Kasım'dan beri beni ziyaret ediyor Ona tapıyorum Ondan teminat aldınız mı? Evet Sen çılgınlıklarla itiraf etmek için sıranı bekle Cevap bekliyorum Aşkına Sadık kalıcığına yemin etti Yeminini de tutacak B Ben de aynı yemini ettim Size borcunu her seferinde peşin ödüyordu değil mi? Bu sualinizi iyi anlayamadım <Gülüyor> Demek istiyorum ki Her ticaretin kazançlı bir tarafı vardır Sen de bu lütufları herhalde karşılıksız göstermemişsindir Yoksa sadece yatıp kalkmak size yetiyor Kızım bayıldı ay, ay, ay. Luisa Luisa bayıldı <Gülüyor> Baba bir zamanlar benden isteyebileceğiniz bir hayat vardı İşte onun karşılığı ödendi Evlatlık vazifesinin borç senedi yerde yatıyor Ekselamsın ee, Çocuk babanın eseridir Af buyurun Kızını kötü bir kız saymak Babayı tokatlamakla birdir Biz böyle biliriz yani. Af buyurun Ekselansınız bu memlekette her şeye hükmederler Fakat burası benim kulübem Şayet makamınıza bir dilekçe getirecek olursam En derin saygılarımı sunarım Ama kaba misafiri de kapıdaşı araylarım Af buyurun ne? ne dedi Ekselansı Yalnız düşündüklerimi söyledim Af, af buyurun Hayy rezil vayy O küstah düşüncelerin sana zindanı boylatacak Çabuk bu çağırın Kadın sen kendi kızına bak Ben Dük'ü görmeye gidiyorum Dük'ü mü? Heyy oradakiler Buradan hızlar Hükümdar Hı -hı. Raba hepsini tevkif edin Delikanlı Sen de kızın yanından çekil Baygın olsun almasın tevkif edin Dokunmayın ona Baba O zincire vurulacak ama benimle Nazır'ın oğluyla beraber Hala kararınızda ısrar ediyor musunuz? O zaman bu teşhir daha da eğlenceli olur. Hadi bu iş bilsin artık. Baba sevgilimin şerefiyle oynamaya müsaade etmektense onu öldürürüm daha iyi. Hala ısrar ediyor musunuz? Kılıcın keskinse hiç durma. Ulu tanrım sen şahidimsin. Başvurmadığım insanca hiçbir çare kalmadı. <gülüyor> Pekala öyleyse. Siz onu zindana götürün. Ben de bu sırada bütün çehre nasıl sarayın hazır olunduğu hakkında güzel bir hikaye anlatayım. Hemen! Ferdinand! Ferdinand! Çeviri ve ...çıktı efendimiz. Zor coşkun aşıkları daima kileden çıkarır... ...ama hiçbir zaman yola getirmez. Bütün ve ...bu teşebbüse bağlamıştım. Diyordum ki... ...kız lekelenecek olursa... ...Ferdinand ondan vazgeçmek zorunda kalacaktı. Çok güzel. Fakat bunun için Louisa gerçekten lekelenmeliydi. Bu iş nasıl yapılabilirdi? Onu kızdan şüphelendirmeye bakın. İster doğru olsun ister yalan... ...bir buğday kadar maya... ...bütün bir hamur yanını ekşitmeye yeter. Peki ya bu buğday kadar mayayı nereden bulmalı? Öyleyse beni dinleyin. Ferdinand'ı ile bağlarız. Kıza karşı da bütün nüfuz ve kudretinizi kullanarız. Ona üçüncü bir şahsa hitaben... ...bir aş mektubu yazdırırız. Ha. Bunu da kurnazlıkla Ferdinand'ın eline geçirtiriz. Sanki kız hemen oturup... ...o mektubu yazacakmış gibi konuşuyorsun. <gülüyor> Bana tam selayet verirseniz... ...yazmaya mecbur olur. Çalgıcı ile de istediğimiz gibi oynayabiliriz. ...onu gizlice hapsettiririz. İşi çabuk bitirmek için annesi de beraber götürülebilir. Ağır ithamlardan, dar ağacından, kürek cezasından bahseder. Tek kurtuluş çaresi olarak da kızının yazıcıyı mektubu ileri süreriz. Ki ya oğlum? O bunları fark etmez mi? Büs bütün çileden çıkmaz mı? Bu işi de bana bırakın efendimiz. Bütün aile bu işi gizleyeceklerine dair... ...hiliyi açıya vurmayacaklarına dair... ...kitaba el basıp yemin etmeden karı koca <gülüyor> serbest kalamaz. Yemin mi? Yemin ne işe yarar sersem? Bize göre hiçbir şey efendimiz. Ama bu türlü insanlar için her işe yarar. Göreceksiniz bu yoldan... ...ikimiz de ne incelikli hedefe varacağız. Şimdi bir mesele kalıyor. Bu mektup hmm. kime hitaben yazılmış olmalı? Kızı hmm. kiminle dile düşürmeliyiz? Hmm, tabii oğlunuzun vereceği karara göre... ...her şeyini kaybedebilecek veya kazanabilecek biriyle. Hmm. Hah, ben... Fon kalpten başkasını göremiyorum hı hı, Tamam Heh. Ekselans bu işle ve çalgıcının tevkifiyle meşgul oldukları sırada Ben de gidip <gülüyor> Şu aşk mektubunu yazdırayım Yalvarırım sana devam etme Artık ben hiçbir zaman mesut inanmıyorum Bütün ümitlerim söndü Benimkiler de aksine kuvvetlendi Babam öfkeli Bütün silahlarını üzerimize çevirecek Elinde sonunda beni kendisine karşı gelmek zorunda bırakacak Artık evlatlık vazifeme bağlı kalabileceğimi sanmıyorum Öfke, ümitsizlik bana işlediği cinayetin sırlarını açığa vurduracak Oğul babasını celladın eline teslim edecek Tehlike son addine vardı Sevgimin bir dev hamlesi yapabilmesi için en büyük tehlikeyi göze almak lazımdı Dinle Louisa Ben gidip kıymetli neyim varsa hepsini paraya çevireyim Babamın hesabından bankadan para da çekerim bir haydutu soymak caizdir Zaten bütün hazineler bu vatanın kanıyla ödenmiş değil mi? Gece yarısı saat tam birde Kapınızın önünde bir araba duracak Hemen kendini bu arabaya at Kaçarız Babanın lanetleri de peşimizden gelecek değil mi? Hayır Bak sevgili Ferdinand Bırak bu anın kahramanı da ben olayım Cemiyet kanunlarını parçalayan Ebedi nizamı alt üst eden bu birleşmeden vazgeçmek istiyorum Günahkar olan benim Sana kaçarız diyorum Luisa Benimle beraber gelmeyecek misin? Vazifem burada kalmayı ıstırap çekmeyi emrediyor Yalan Yalan söylüyorsun Seni buraya bağlayan başka bir şey var Ziyan yok öyle edin Böylelikle daha az acı çekersiniz Ateşli bir aşka karşılık soğuk bir vazife duygusu ha? Beni bu masallarla mı aldatacaksın Hayır seni buraya bağlayan başka bir şey var Annemle babam acaba nerede kaldılar Babam birkaç dakika sonra Döneceğini söylemişti Halbuki aradan tam beş saat Beş korkunç saat geçti Hayırlı akşamlar küçük hanım Konuşan da kim Yoksa nazırı mı arıyorsunuz Artık burada değil Katip bey Hayır küçük hanım sizi arıyorum Beni babanız gönderdi Babam mı Babam nerede? Hiç de bulunmak istemediği bir yerde Allah korusun çabuk söyleyin babam nerede? Madem öğrenmek istiyorsunuz söyleyeyim Kulenin zindanında Bu da bu başımıza gelecekti Kulenin zindanında ha? Peki neden orada? Dükün emriyle Dükün mü? Evet Nazır'ın şahsında hükümdarlık makamına hakaret ettiği için Ne dediniz? <gülüyor> ne diyorsunuz? Dük bu hakareti herkese ibret olacak şekilde cezalandırmaya karar vermiş ya. Hükümdarlık makamına hakaret Ne ince bir buluş Peki ya Ferdinand Ya Leyli Milford evlenecek Ya da mirastan mahrum kalıp Kovulmayı tercih edecek ya. Annem nerede Kadınlar hapishanesinde Acaba bana verecek daha başka bir havadisiniz yok Hemen söyleyin Artık her şeyi dinleyebilirim hmm. Olup bitenleri artık biliyorsunuz Beni dinle Sefil Sen cellattan ders almış olmalısın hmm. Hadi söyle bırak bu ezici yük birden üzerime çöksün Babamı bekleyen akıbet nedir? Dükü tahkiri davası Yani suçlu için ölüm dilim davası Ama tabi bunun da bir çaresi var Neymiş bakalım o çare? Babanızın da istediği Babamın da istediği mi? Nasıl bir çare? Sizin için kolay bir çare Benim için namussuzluktan daha güç bir şey yoktur Ferdinand'ı serbest bırakırsanız Onu serbest bırakırsam mı Bana zorla yaptırılan bir şeyi isteyeme mi bırakıyorsunuz Demek istediğim o değil Matmazel. Ferdinand sizden evvel kendi isteğiyle Bu işten çekilmeli Bunu yapamaz Bu neticeyi temin edecek insan olmasanız Size müracaat edilir miydi <gülüyor> Ferdinand'ı benden nefret etmeye zorlayabilir miyim e, Deneyelim bakalım sen. Oturun oturun Şimdi yazın İşte Hokka Kalem Çak, gene ne planlar kuruyorsun evet. Ne yazayım kime yazayım Babanızın celladına ah, Sen kalplere <gülüyor> işkence etmeyi ne güzel biliyorsun Evet evet, evet. yazın yazın Efendimiz Yazıyor musunuz hmm. Evet İşte sizi görmeyeli üç gün Dayanılmaz Üç uzun gün geçti Bu mektup kime gidecek Babanızın celladına Aman Rabbi. Ama kabahat bende değil Ferdinand'da. Bütün gün tazı gibi Tazı gibi Peşimi bırakmıyor Beni gözetliyor Alçaklık Görünmemiş işitilmemiş alçaklık Bu mektup kime hitaben yazılıyor Babanızın celladına siz İstediğinizi yapın hiçbir zaman bunları yazmayacağım Siz bilirsiniz Matmazel, siz bilirsiniz Nasıl istersiniz evet. keyfinize kalmış bir şey Ben gidiyorum oh, oh, oh, Hayır hayır gitmeyin ...yazdırmaya devam edin. Artık hiçbir şey düşünmüyorum. Şeytanın hiledeki kudretine boyun eğiyorum. <gülüyor> evet, evet, evet. Nerede kalmıştık? Tazı gibi peşimi bırakmıyor, beni gözetliyor. Yazdınız mı? Devam edin, devam edin. Dün Nazır bizdiydi. Şu iyi kalpli Ferdinand'ın... ...şerefimi korumaya çalışması... Ee, görülecek şeydi doğrusu Mükemmel mükemmel Devam edin Ben kahkahalarla gülmemek için Bayılmış gibi yapmaktan başka Bayılmış gibi yapmaktan başka Çare bulamadım Aman yarabbi Fakat artık bu oyunlara dayanamayacağım Ondan bir kurtulabilseydim Ondan kurtulabilseydim hmm. hmm. ee, Yarın benden ayrıldığı zamanı ...zamanı gözetliğin ...ve... ...bildiğiniz yere... ...gelin... ...bildiğiniz yere... ...yazdınız mı? Hepsini yazdım. Bildiğiniz yere gelin... ...sevgili Luizanızın yanına... ...gelin. İmza... ...Luiza. Şimdi yalnız adres kaldı. Mabeyinci Fonkalp hazretlerine... Bu iğrenç satırlar kalbime ne kadar yabancıysa... ...bu isim de kulaklarıma o kadar yabancı. Buyurun efendim. Elinize verdiğim şey şerefim. Ferdinand'ın mukadderatı bütün saadetimdir. Ben artık yeryüzünde dilenciden başka bir şey değilim. <Gülüyor> Katip efendi işiniz bitti mi? Ee, küçük bir zahmet daha matmazel benimle kiliseye kadar gelip bu mektubu kendi isteğinizle yazdığınıza dair dini şartlara uyarak yemin etmeniz lazım Allah'ım Allah'ım cehennemlik eserleri mühürlemek için de senin mührün mü lazım peki gidelim o da tamamlansın Aziz dostum beni görmek istemişsiniz Bir alçağın kafasını koparmak istedim Fonkal şu mektup geçit resminde cebinizden düşmüş olmalı Bereket versin bulan da ben oldum Siz mi? Evet çok garip bir tesadüfle Bakın okuyun okuyun İyi bir aşık olamıyorsam da belki iyi bir ara bulucu olurum Peki ama çekin o tabancayı burnumun dibinden Sabırlı olun aziz dostum Mektuptaki haberler iyiye benziyor Bulup getirdiğim için hakkım olan mükafatı isterim ee, Azizim Aklınızı başınıza toplayın Aklım başımda <gülüyor> Hatta senin gibi bir serseriyi öteki dünyaya yollamak için Belki de lüzumundan fazla aklım başında <gülüyor> <gülüyor> Al şu mendili tut Ne O vermişti ne, ne, Mendil düellosu mu Siz çıldırdınız mı Ne zannediyorsunuz Şu mendilin ucunu tut diyorum sana Korkak Yoksa hedefi şaşıracaksın oh, çok nasıl da titriyor. Beynine ilk defa yeni bir şey gireceği için Allah'a şükretmen lazım aşağılık erip. Yok yok dur bakalım Kaçmak yok Müsaade edemem Nasıl bu odada mı baron Sanki sur dibine gitmek zahmetine değermişsin gibi Bu odada kurşun daha iyi patlar Bu dünyada ilk defa biraz gürültü çıkarmış olursun Hadi nişan al Hadi Demek siz kıymetli canınızı bu şekilde tehlikeye atmak istiyorsunuz... Hı. ...delikanlı parlak Hı. istikbalinizi düşünün... Nişan al diyorum sana... ...bu dünyada artık yapacak işim kalmadı benim... Peki... ...nasıl emrederseniz efendim... ...tamamiyle emrinizdeyim... Hı. ...ama yalnız Allah aşkına şu tabancaları... ...ortadan kaldırın... Alçak... ...eğer senin yüzünden artık iffetini kaybettiyse... Benim kendimi ilah gibi hissettiğim yerde sen sefaata daldınsa... ...öbür dünyada gazabıma uğrayacağına cehenneme sığın daha iyi. Bu genç kızla işi nereye kadar vardırdın? Hadi itiraf et. Bırakın beni bırakın. Size her şeyi açıkça anlatacağım. Söyle. Onunla aramda hiçbir şey ama hiçbir şey yok. Ama ne olur bir çık sabredin. Hımm. Sizi aldatıyorlar Söyle yoksa gebereceksin <Gülüyor> Amancığım Allah'ım Söyleyeceğim Evet söyleyeceğim Fakat beni dinleyin Babası ha? kendi babası Kızını bir, sana e peşkeş mi çekti Doğru söyle yoksa öldürürüm Ama deli gibisiniz Bir şey dinlemiyorsunuz ki ben onu ömrümde bir kere olsun görmedim <gülüyor> Onu tanımıyorum bile <gülüyor> Hakkında hiçbir şey de bilmiyorum Hiç görmedin onu tanımıyorsun ha Hakkında da hiçbir şey bilmiyorsun Kızcağız seni yüzünden mahvoldu Sen onu inkar ediyorsun Hem de bir nefeste Defol gözüm görmesin aşağılık herif Barut senin gibi sefirler için icat edilmedi Fonkap, dük hazretlerinin biri emrini getirmişler, dışarıda bekliyorlar. Kim? Ne dedin? Ham iyi. Bu çeşit mahluklar laf taşımak için yaratılmışlardır. Hoş geldi, sefa geldi. Aa buraya bak, bütün adamlarını da topla. Baş Buyurun Fonkap hazretleri. Mileydi, haşmetli hükümdarımız bu akşam garden partimi verilecek yoksa Alman komedyası mı oynanacak diye soruyorlar. Beni bunu öğreneyim diye gönderdiler. Herhalde ikisinden biri. Bu arada şu kartlı hükümdarınıza yemekten sonra ağız tatlandırmak için götürün. Öfkelisiniz Mileydi. Evet. Onun için burada söylenecek sözler daha samimi, daha açık olacak. Okuyun okuyun. Yazlıklarımın iki kişi arasında kalmasını ben de istemem. Peki okuyayım. Efendimiz, sizin pek düşüncesizce bozduğunuz bir mukavele artık beni bağlayamaz. Sevgim memleketimizin saadetine bağlıydı. ''İhanet üç sene sürdü. Gözlerimdeki perde şimdi düştü. Tebaanızın gözyaşlarıyla yıkanmış lütuflardan iğreniyorum. Bana beslediğiniz ve artık karşılığını göremeyeceğiniz sevgiyi gözyaşı döken milletinize, memleketinize verin ve bir İngiliz prensesinden Alman halkınıza acımayı öğrenin. Bir saate kadar hududu aşmış olacağım.'' Lady Milford hey, Allah esirgesin aziz ve muhterem efendim Bunu yazan kadar götürenin hayatı da tehlikeye girebilir Demek endişen bu Sadık Gölü Ne yazık ki sen ve senin gibilerin, Başkalarının düşüncesizce hareketlerini Sadece anlatmak yüzünden mahvolduklarını biliyorum Bana kalırsa bu pustayı bir keklik böreğinin içine koymalı Böylelikle haşmetli hükümdar onu tabaklarında bulmuş oldular <gülüyor> Maudü ne cüret Düşünün bir kere Kendinizi nasıl gözden düşüreceğinizi düşünün Peki bu pusulayı doğrudan doğruya Dük Hazretlerinin ellerine mi vereyim Evet zavallı mahluk Haşmetli ellerine Haşmetli kulaklarına da Günah çıkarmaya yanlayak gidemeyeceğim için Bir işçi gibi gündelikle çalışacağımı Böylelikle onu avucumda tutmuş olmanın Dekesinden kendimi kurtaracağımı söylersin Böyle yap yalnız karanlıkta oturuyorsun Asıl yalnızken yalnız değilim baba En sevgili misafirlerim etrafımda Her şey böyle kararınca Beni görmeye geliyorlar Kızım bunlar ne biçim laflar Çetin bir savaştan çıktım Dedişme sona erdi Keşke ağlayıp inleseydin O halin daha çok hoşuma giderdi Babacım şu mektubu sahibine götürür müsünüz Kime çocuğum Kime yazabilirim ben bu mektubu açıyorum Sen bilirsin Aldatıldın Ferdinand Eşi görülmemiş bir kahpelik kalplerimizin bağını parçaladı Fakat müthiş bir yemin dilimi bağlıyor Babam da her tarafa hafiyeler saldı Bununla beraber cesaretin varsa Sevgilim ben hiçbir yeminin dilimizi bağlayamayacağı, hiçbir hafiyenin ayak basamayacağı başka bir yer biliyorum. Neden beni böyle süzüyorsun baba? Hepsini oku sana. Fakat Louisiana, Allah'tan başka hiçbir şeyin aydınlatmadığı o karanlık yolu takip edecek kadar cesaretin olmalı. Yalnız sevgin sana rehberlik etmeli. Bütün ümitlerini, bütün o korkunç istekleri evde bırakmalısın. Yalnız kalbin sana bu işte yardım edebilir Razı mısın O halde Karmelikler Kulesi'nin çanı Gece yarısını vurduğu zaman Kalk ve yola çık korkuyor musun Öyleyse erkekliğinin yanındaki Kuvvetli sıfatını çiz Çünkü bir kız seni utandıracaktır Şimdi beni dinle kızım Çılgınlığı bırak Nereye istersen oraya gidelim Allah kimseyi aç bırakmaz Rızkımızı her yerde verir Kemanımı dinleyecek olanları da gönderir Evet her şeyi kaybetsek bile Unut Unut İşte geldi Kim Mektubu götürmene lüzum kalmadı sakla onu baba Dene Burada ne arıyorsunuz baron Akşamlar hayır olsun mille Ne istiyorsunuz buraya niçin geldiniz Nasıl oluyor da buraya gelişim hayret uyandırıyor Gidiniz baron Kalbinizde insanlıktan bir tek kığılcım kaldıysa Sevginizi söylediğiniz insanın katili olmak istemiyorsanız Buradan kaçınız bir saniye daha kalmayız Ama ben bugün kızına sevinçli şeyler söylemek için geldim Nihayet ümitlerim gerçekleşti Sevgimize en büyük engel olan Lady Milford memleketten kaçmış bulunuyor Babam gönlümün istediği kızı almama razı oldu Kader bizi kovalamaktan vazgeçti Talih yıldızımız parlamaya başlıyor Verdiğim sözü tutmak Nişanlımı nikaha götürmek için buraya geldim Duyuyor musun kızım Kırılan ümitlerinle nasıl alay ettiğini şitiyor musun Alay mı ediyorum sanıyorsun Şerefim üzerine söylüyorum ki alay değil Anlattıklarım hep gerçek Tıpkı Louisa'nın sevgisi gibi <gülüyor> Şaşılacak şey doğrusu Doğru söze inanılmayan bir yerde yalan geçer olmalı Demek benim sözlerime inanmıyorsunuz O halde şu elimdeki yazılı şeylere inanacaksınız bu hareketinizin manası nedir Baron? Ne demek istediğinizi anlamıyor O beni çok iyi anladı Bakın ölü gibi sapsarı Bu mektubu Fonkal sen mi yazdın? <gülüyor> Yanlış ellere düştü diyeyim. Cevap istiyorum bu mektubu sen mi yazdın? Gülünç Çok gülünç şey doğrusu Babasını da aldatmış Hadi gerçek ve Kadir Tanrı adına yemin et Bu mektubu sen mi yazdın Ben yazdım oh. Oh. Bir ricam Cık. daha var Luisa e. Son bir ricam Başım Başım ateş içinde yanıyor Hararetimi söndürecek bir şey içmek istiyorum Bana bir bardak limonata yapar mısın Peki Sevgili Baron Size bütün kalbimle acıdığımı itiraf edersem Acınız biraz hafifler mi acaba Bu sözleri bırak Miller. Miller İlk defa evine bu eve nasıl geldiğimi bile Şimdi pek hatırlamıyorum Acaba niçin gelmiştim ben buraya Nasıl Baron benden flüt dersi almak istediğinizi Hatırlamıyor musunuz artık hmm, evet. Kızını gördüm Dostum sen sözünü tutmadın Yalnızlık saatlerim için Bana gönül rahatlığı Huzur sükun verecektin Beni aldattın Başımı derde soktun Hay, Korkma ihtiyar Senin kabahatin yok Her şeyi bilen Allah bunu da biliyor ah, O uğursuz hürüt dersi Keşke hiç aklıma gelmez olay Bu limonata da nerede kaldı Gidip bakayım A Acelesi yok sevgili miller Hele baba için hiç acelesi yok Gitme Başka ne sormak istiyordum ah, Evet Ben Louise senin biricik kızın Başka çocuğun yok değil Yok başka çocuğum, yok baron Zaten istemiyorum da Bu kız bana yetiyor ya. Ha, Aklıma geldim billah Sana olan borcumu vermemiştim Buyur al O ne demek o, Baron siz beni ne sanıyorsunuz Sizde alacağım olsun Bana böyle hakaret etmeyin Birbirimizi son defa görmüyoruz ya Bilinmez Sen şunu al hele İnsan ne kadar yaşayacağını bilemez ki Altınları Ama bunlar altın Efendimiz Ben dost doğru bir adamım Beni kötülüğe alet etmek istemiyorsunuz değil mi Çünkü Allah bilir ya Bu kadar çok para doğru yolda kazanılmaz Gönlün rahat olsun miller Buyurun Limonu asla lütfen söyleyin Az kalsın unutacaktım Sevgili miller bir şey rica edebilir miyim Bana küçük bir hizmette bulunmak ister misiniz Bir değil bir hizmetinize koşayım emredin Babama kadar gider misiniz Bizzat onu görmeye bizim yok Söyleyeceklerimi kapıdaki uşaklardan birine söyleseniz de olur Bu akşam benimkilerle gelen Babama ait bir mektup evet. Belki acele bir iştir Babacım bu işi ben de pekala yapabilirdim yok. Olmaz kızım bu karanlıkta Hoşçakalın Güleryüz. Güleryüz. Limonataya ne koyuyorsunuz? Biraz şeker. Şeker azdı da. Birkaç yudum da sen içer misin? Al. Ah, teşekkür ederim. İç. İç biraz daha iç. Merse. Ferdinand, kalbimi ne kadar kırdığını bilsen. Bir gün gelecek Ferdinand. Artık gelecek günlerle işimiz yok. Evet, bir gün gelecek. Bu akşamı düşünerek içinsizliyecek. Hemiz ah. ver. Hararetim var. Kalbim sıkışıyor. Biraz hava, hava almak istiyorum. Limonata için ferahlık verir. Ne? Evet, ferahlık verir. Çekildim, güzel, çekil. çekil. tatlı bakışlarını benden çevir. Ölüyorum. Bir defa daha Luisa. İlk defa öpüştüğümüz gün Ferdinand diye kekelediğin Yanan dudaklarında bana ilk defa sen diye hitap ettiğin günkü gün O anda sonsuz anlatılmaz bir sevincin tohumu açılmaya hazır bir çiçek gibi koncalanmıştı O anda sonsuzluk güzel bir Mayıs günü gibi gözlerimizin önünde uzanıyordu O zamanlar en mesut insan bendim oh, Luisa Luisa Niçin Niçin yaptın bunu Ağlayın ağlayın Ferdinand Istırabınız bana karşı öfkenizden daha adil olacaktır Ağlanıyorsun Bunlar öfkemi yatıştıracak yaşlar değil Senin sadakatsizliğin için akıttığım yaşlar Kötülük meleklerden gelirse bütün tabiat yas tutmalıdır Sabrımı tüketmeyin Ferdinand Bende de herkes kadar ruh metaneti var Fakat bu deneme insanlık hududlarını aşmamalıdır Bir kelime daha söyleyeceğim sonra ayrılalım Korkunç bir kader kalplerimizin dilini dolaştırdı Ağzımı açabilseydim Ferdinand Sana öyle şeyler Öyle şeyler söyleyebilirdim ki Fakat zalim kader Sevgim gibi dilimi de bağlıyor Beni adi bir sokak kızı yerine koymana bile Tahammül etmek zorundayım Dur. Nasılsın bir şeyin yok ya Luisa <gülüyor> Niçin soruyorsunuz Bu yalanla dünyadan göçseydin Sana acırtım da sana ondan Sana yemin ederim ki Ferdinand Louisa, Fon kalbi sevdim. Artık bu odadan dışarı çıkamayacaksın İstediğinizi sorun Artık size cevap veremeyeceğim Ölümsüz ruhun için bu zahmete katlan oh, oh. Fonkalbi sevdin mi Artık bu odadan dışarı çıkamayacaksın ya diyorum Cevap vermeyeceğim Luisa Fonkalbi sevdin mi Çok geçmeden Tanrı'nın Tanrı'nın huzuruna çıkmış olacaksın ya, Ne oluyor bana Yoksa, yoksa zehir mi evet. Ferdinand Evet Limonatayı ölümün şerefine içtik Ferdinand sen de mi Sen de mi içtin oh. ah, Yok artık sus ama Ölüm Ölüm bütün yeminleri ortadan kaldırır Ben masum ölüyorum Luiz'e Louise hala mı yakın söylüyorsun Yalan söylemiyorum yalan değil Bütün hayatımda yalnız bir kere yalan söyledim O da fon kalbe o mektubu yazdığım zaman Mektubu bana baban yazdırdı Affet Ferdinand Beni zorladılar affet Luizan ölümü tercih ederdi Ama babam Çok tehlike Çok kurnaz davrandılar Çok <gülüyor> Zehir'in diyesini <sevdiğinizi> duymuyorum <gülüyor> Niçin Niçin kılıcını çektin Babam o da bizimle ölmeli ki Allah gazabını asıl suçlunun üzerine indirsin Ölüyorum Ferdinand Ulu tanrım seni de Onu da affetsin Luisa Ölüm halinde bile ne kadar güzel Kalbi yumuşayan Azrail bile Bu sevimli yüzü incitmekten korkarak okşamış Bunca tatlılık maske değildi Yapmacık değildi Ölüme bile dayandı Buyun, Excellence. İşte burada. Gelisi burada. Ah, bu ne? Louisem ne için yerde yatıyor? Louisem, oğlum, bu mektuplere bir türlü inanmak istemiyorum. Madem inanmıyorsun öyleyse gör. İşte biraz daha içiyorum, oğlum. Niçin bunu yaptın? Evet, tabii. Bu işin hesabına uygun olup olmadığını sana önceden sormam lazımdı. Hı. İtiraf ederim ki kalplerimizin bağını kıskançlıkla parçalamak için bulunan hile Çok kurnazca düşünülmüş Hayran olunacak bir hile Evet Hesabını yapan bu işin ustasıymış Yavrum evladım Zehir Zehir içirmişler demek Kızım Luisa Ben masumum Luisa. İşte şuna teşekkür et Vay yarabbim Kısaca söylüyorum baba Kelimeler benim için çok kıymetli olmaya başladı Hayatım elimden alındı Alçakça alındı Hem de sizin tarafınızdan İşte bu cinayetin en büyük En iğrenç kısmını herkesin önünde sana yüklüyorum Altından nasıl kalkacağını kendin düşün Hey, ulum tanrım Bu hesabını benden değil Bundan Kâtibim burnundan sonra Benden mi? Evet olacak senden Senden! O yılanca ödü bana sen verdin! Bütün suçları benim mi? Güzel! Güzel! Çok güzel doğrusu! Benim ha? Ferdinand benim oğlum muydu? Ben mi sana emrediyordum? Suç benim ha? Peki! Peki! Bütün suçu üzerime alıyorum! Artık mahvolmaya razıyım! Ama sen de benimle beraber mahvolacaksın! Duyun! İşitin! Bütün sokaklarda bu cinayeti ilan edin! Adaleti uyanların muhafızlar beni yakalayın beni götürün. Ölecivlere acı vuracağım ki işi denlerin tüyleri geç. Bunu yapacak mısın? Çok yapacağım. Öfke beni çılgına çevirdi. Seninle senin bu. Ben de bir çılgın gibi davranacağım. Daracına ikimiz beraber gideceğiz. Seninle beraber öleceğimi düşündükçe <gülüyor> seviniyorum. Bu tut dışarı çıkar oğlum. Dışarı. açılın. Çıkın. Çıkın. Çık dışarı alın. Katil! Hoşsuz altınların senin olsun. Evladımı benden bunlarla satın almak istiyordun ha? Arkasından gidin. Arkasından gidin. Ümitsizliğe kapıldı. Bu parayı onun için saklayın. Luisa. Luisa <gülüyor> ben de geliyorum. Bırakın yanında öyleyim. Oğlum, Ferhat yıkılmış bir babaya son bir bakışta yok mu? Son bakışım Tanrı'ya aittir. Yaradanda, Yaradılandır elini terk ediyor. Son bir bakışta mı beni teselli edecek? E, e, e elimi e. bana elini verdi. Bana elini uzattı. Demek beni affetti. Artık beni terk edebilirsiniz. Radyo Tiyatrosu Bitti Hile ve Sevgi adlı oyunumuzu dinlediniz Yazan Şiller Türkçesi Zahide Özveren Lütfi Ay Radyofonik Montaj Fatma Özcan Zihni Küçümen Mikrofona Koydu Şehir Tiyatrosu Sanatçılara Oynadı İbrahim Derideniz Miller Saime Arcuman Miller'in Karısı Kemal Bekir Katip Worm. Nedret Güvenç Luisa Fuat İşan Ferdinand Sami Ayanoğlu, Nazır Von Walter, Necdet Mahfi Ayral, Von Kalp, Perihan Tedü, Lady Milford rollerindeydiler.